أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى صدق الله العظيم وبلانا رسوله النبي الحاشمي الكريم مختلف مسلمان Kıymetli şeylerin badi hava yok olmaması, en parlak en cazip şeylerin mesnesiz solup gitmemesi, katlanılan meşakkatlerin çekilen ıstırapların boşu boşuna olmaması ancak ahirete inanma sayesinde elde edilir. Nice emekler vardır ki dağları yerinden sökecek çaptadır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 Ebu Hüreyre yanına girdim diyor Resul ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın. Oturarak namaz kılıyordu. Otururken dahi ıstırap dökülüyordu kendisinden. Yanına sokuldum selamdan sonra. Hasta mısın ya Resûlallah dedim. Kulağıma fısıldadı duyacağım şekilde. El-cuğû ya Ebu Hüreyre. Açım ya Ebu Hüreyre, onun için kalkamıyorum buyurdu. Gözyaşlarımı tutamadım. La <Lâ> tebki ya Bahureyre. Fe inne şiddet el azab la yusib etti. Ağlama Ebu Hüreyre. Kıyamet'te azabın şiddeti dünyada aç duran kimselere isabet etmez buyuruyordu. Badi hava mı gitti resul Ekrem'in sırabı? Boşuna mı gitti açlığı ve susuzluğu?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 Burada her saiyi muhakkak neticesiyle saiyi yapanın karşısına çıkacaktır. Ebu Ubeyde Tübnil Cerraha dikkat edin. Size Resul Ekrem'in tanıtması içinde ümmetin emini diye tanıtılan Necran vefdi geldi. Ya Resulallah bize iyi bir adam gönder de dinimizi anlasın. Ya Resulallah bize emin bir adam gönder. Kumya Ebu Ubeyde Kum ya Abu Beyda kalka Abu Bu size bir emindir. Hakkıyla emindir. Bu hakkıyla emindir. Veft uzaklaşıyordu. Nebinin sesi geliyor arkadan. Bu hakkıyla emindir sesi geliyordu durmadan. Ebu Beyda hakkıyla emindi. Halid Ömer tarafından azzedilince Ebu Beyda yerine kumandan olarak tayin edilmişti. Ama Yermuk gibi İslam tarihinde ciddi bir vaka olan, Romalılarla Müslümanlar arasında kazanma ve kaybetmenin kavgası olan bir vakada, kumandan değişmesi demek, her şeyin alt üst olması demekti. Ebu Übeyde'ye Hz. Ömer'in emri geldi. Kumandan sensin, Halid senin emrinde bir neferdir. Vaka bitinceye kadar sesini çıkarmadı. Vaka bittikten sonra halifenin emridir. İster dinlersin ya Halid, isterse dinlemezsin.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 Yayın okunu yapmakla meşguldu başkumandan. Ömer yaşlarını tutamadı. Eba Übeyde, dünya herkesi değiştirdi. Fakat senin karşında daima dünyayı mağlup gördüm. Seni değiştiremedi, dediğini duyarız. Reba tırpanlıyordu ortalığı. Ömer ordudan ayrılırken seslendi Eba Übeyde, nereye ya Ömer? Nereye Allah'ın kaderinden kaçıyorsun? Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıyorum. Gazabında affına sığınıyorum demek gibi bir şey deyip vebadan uzaklaşıyordu. Ve sonra da Ebubeyde'ye mektup yazıyor. Mektubumu eline alır almaz derhal gel, Ömer'in Ebubeyde'ye ihtiyacı vardı. Resulun emin dedi, eminun hakkan dediği, tesvih gibi tekrar ettiği, böylece tavsif ettiği, göklerde adını anarken çınıltı ve inleme meydana getirdiği, bu büyük insana ihtiyacı vardı. Nâmemi alır almaz derhal gel. Namemin arka tarafına çevirdi Ebu Bey de yazdı. Ya Ömer biliyorum. Ben şu anda ordumun içinde ve huzur içindeyim. Ve bu hastalığının kasıp kavurdu ordunun içinde teselli verici bir kumandan lazım. Biliyorum ki ben ordumdan uzaklaştırmak istiyorsun. Ve bana isabet etmesini istemiyorsun. Ama ben huzur içindeyim. Nâme Ömer'in eline geçince şıkırıklarını tutamadı, ağladı.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 Yığın yığın hayatın yükünü sırtında taşımış, dağları devirmiş büyük dev insanlar. iç yapıları itibariyle cihanlara sığmayan bu büyükler, sahiyetmişler. Ve enleyseni insani illa masaa. İnsana sayinden başka ne vardır? Ve nasaya husaufe yer yura. O yaptığı sahi görecek, yaptığı sahin neticesi ona gösterilecektir.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 Şu 20. asrın materyalist insanlarına bu hak ve hakikatları duyursun. Ölümden sonraki hayata göre hayatlarını tanzim etme imkanlarını bahsetsin. Secdesiz başlara, paslı vicdanlara, ölü duygulara cenab-ı hak kuşçarlık ihsan eylesin. Ela inna ahsana'l kelam ve eblag'n nizam. Kalamullahir Melikül Azizül Alim. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنستوا لعلكم ترحمون الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمداً حمد كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي المعتبر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 كما باركت الرسول سيدنا, إبراهيم سيدنا إبراهيم في العالم من ربنا انك عميد المجد وارض اللهم أبي الفارق رضي الله و هم و ان سته الباقيه العشره المبشره و كثيرا الى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم برجكام الله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 إن الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله اكبر والله يعلم ما تسمعون سبط الله العظيم